yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharral kuran kerimin son olan Ammecudu diye bilinen bu Hücudun Tarık Suresinin tefsirini Yapmak için bir araya geldik Yüce Rabbimizin Kelamı Öyle mübarek bir Kelam ki Onu düşünmeyenlerin Okuyup tedavir etmeyenlerin Kalplerinde Kilit olduğu ile alakalı Rabbimiz bize haber veriyor. Diyor ki Efel ayetede beruunal Kur'an'e. Onlar Kur'an'ı tedbir etmezler mi okuyup, düşünüp, tefekkür edip anlayıp, bakmazlar mı? Em ala kulubin akfaluha. Ya da böyle yapmıyorlarsa onların kalplerinde kilitler mi var? Kalplerinde kilitler mi var? Allah Teala Kitabı Kur'an yerinde Birçok ayet kelimede birçok surede kimi insanların kimi insanların kulaklarına ağırlık verdiğinden gözlerine perde indirdiğinden bahsetmekte. Sayet kul bu dünyada ve ahirette mutlu olmak istiyorsa sa'id olmak istiyorsa Yüce Allah'ın kitabına gereken önemi vermesi lazım. Yani öğüt istiyorsa Öğüt'ün en tesirlisi, en etkilisi Yüce Rabbimiz'in kitabındadır. Kimileri bazen böyle kalbinin yumuşaması için bazı salihlerin hayatını okuyarak, bazı böyle kişilerin hayatında geçen olayları okuyup anlayarak kalbinin yumuşamasını istiyor. Halbuki bundan önce, bundan önce, tesir almak istiyorsak, etkilenmek istiyorsak, kalbimizin yumuşamasını istiyorsak, öğüt almak istiyorsak, ne yapmamız gerekiyor? Yüce Rabbimizin kitabını okuyup anlamamız gerekiyor ki öğüt alalım. Sadece bir okuma da değil. Şimdi insanlar var, nice insanlar var ki bugün, Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar, ancak, okudukları bu Kur'an-ı Kerim onların gırtlakların, gırtlaklarından kalplerine gitmiyor, inmiyor. Orada kalıyor, dilde kalıyor. Neden? Çünkü anlamıyorlar. Anlamak için bir gayret sarf etmiyorlar. İnanın şöyle Kur'an-ı Kerim açsanız Yüce Rabbimizin kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okusanız şöyle anlamıyla birlikte anlamaya çalışsanız soracaksınız ki hayatınızda çok büyük değişikliklere sebep olacak. Onu okumaktan Öyle bir lezzet, öyle bir tat alacaksınız ki kapattığınız zaman bir daha ne zaman okurum düşüncesine de alacaksınız. Güzel Rabbim bizleri kitabını bu şekilde hakkıyla okuyan kullarından eylesin. Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de Kaf Suresinde buyuruyor ki İnne fî zâlike le -zikrâ. Kaf suresinde bazı öğütlerde bulunuyor Allahu Teala. Diyor ki, bunlarda öğüt vardır. İbret vardır. Kimlere? Nimen kâne lehu kalbun. Kalbi olanlara. Yani herkesin kalbi var aslında. Kalpsiz insan var mı? Yaşayamaz mı? Mümkün değil. Diyor ki, kalbi olan. Hangi kalbi olan? Anlayan kalbi. Kalbe sahip olanlara. Ve <gülüyor> el-kadsem'a kulak verene ve huve şehid Şahit olup hazır bulunana, aklıyla, bedeniyle, cismiyle hazır bulunana öğütler vardır diyor. Yani Kur'an böyle bir kitap. Kur'an okuduğun zaman, kulağını veriyorsan, kalbin varsa, kalbin varsa, kalbin yerindeyse, onunla süzüyorsan, alıyorsan, idrak ediyorsan, işte o zaman ne yaparsın? Bu Allahu Teala'nın ayetleri sana böyle çivi gibi, balyoz gibi kafana iner. Seni etkiler. Allah Teala sana senin yaratılışından az sonra gelecek Tarık Suresi'nde bahsediyorken dersin ki Subhanallah. Evet ya. Ben neyim ki ben böyle fışkıran Allah Teala'nın kitabında buyurduğu üzere bir sudan yaratılmış, aslı böyle olan bir yaratım. Kimi madde, kimi eşya var ki aslı çelik. Kimi eşya var ki aslı tahta. Kimi eşya var ki Aslı altın. Benim ise aslım ne? Meni. İnsanların ay diyerek böyle tiksin diyi belki de. Değil mi? Bir sıvı. Değersiz bir sıvı. Değersiz bir sıvı. Hiçbir değer yok. Bu ayetler seni böyle etkiler. Ama okumazsan ayetleri, anlamazsan, idrak etmezsen yeryüzünde ne gibi gezersin? Hakim: Sahip. buralar benim. Kibir. Ya sen aslın ne? Şöyle bir aslına bir bak bakayım. Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? İşte insan değer kazanmak istiyorsa Allah'ın dinde, ibret almak istiyorsa yüce Allah'ın kelamını okuması gerekiyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir kadın caz geliyor. Bu hadis muttafakun aleyh hadislerden. Buhari ve Müslim'de geçiyor. Diyor ki ya Resulullah ben diyor kendimi sana veriyorum yani hibe ediyorum. Seninle evlenmek istiyorum. Sana hanım olmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait hususi özelliklerden bir tanesi de aleyhissalatü vesselam'a bir kadın gelip kendini hibe ettiği zaman babasının iznine gerek yok. Ama biz ümmetine bir bayanla evlenmek istediğimiz zaman babasının izni şart. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ee, Tabi istemiyor yani böyle bir rabet bu yok Aleyhisselam'da o kadına karşı. Onun dışında halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınları severdi. Kadınları sevmek bir kusur değil hatta bir kemal, erkekliğin bir kemali, erkekliğin bir alameti. Aleyhisselam sizin dünyanızdan bana güzel koku ve kadın sevdirildi. Namazla gözümün nuru kılın yani gözümün nuru ne demek? İnsan böyle. Sevdiği bir şeyi duyduğu zaman, sevdiği bir şeyle iştigal ettiği zaman gözleri ne olur? Parlar böyle değil mi? Biz ne diyoruz? Fal taşı diyoruz değil mi? Öyle fal taşı neyse artık böyle açılır. O falcıların baktığı taş mıdır? Nedir acaba? Allah bizleri onların üzerinden muhafaza eylesin. Gözler böyle açılır. Gözünün nuru böyle olur. فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ niha. Orada bulunan bir zat, sahabeden bir adam diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, beni bu kadınla, beni evlendir, ben evleneyim." Ayıp yok arkadaşlar. Yani helal olan bir şey istemekte ayıp yok. Diyor ki: "İn lem tekun leke senin ihtiyacın yoksa, bu kadına rağbetin yoksa, isteğin yoksa, beni evlendir bu kadına. Ayıp değil. Bir insanın gidip birisinin kız, kızını istemesi, onunla eş olarak talep etmesi de bir ayıp yok. İnsanlar bugün maalesef Ayıp olanı ayıp görmüyorlar. Ayıp olmayanı ne görüyorlar? Ayıp görüyorlar. Dünya tamamen neye dönmüş? Tersine dönmüş. <gülüyor> Aleyhisselatü vesselam diyor ki sahabeye bu kadına verebileceğin mehir olarak bir şey var mı? Mehir olarak kadına vereceğin elinde sahip olduğun bir mal var mı? <gülüyor> diyor ki adamcağız. Ey Allah'ın Resulü. Şu üzerinde giydiğim elbise var ya etek alt tarafta. Bedenin altında olan. Etek var ya diyor. Ondan başka neyim yok? Hiçbir şeyim yok. Şimdi kendinizi bir düşünün bakalım. Bu sahabenin yerine koyun. Hayatınıza şöyle bir bakın. Ne kadar bolluk içinde yaşıyoruz. Yaşıyorsunuz, yaşıyoruz. Ve ona rağmen hayatımızda endişelerimiz, korkularımız var. Gençlere diyorsun ki Aleykümselamu ve aleyküm, rekaetü. Ya işte 25'ine gelmişsin, 30'una gelmişsin. Bir evlen bakalım. Ne diyor? Ya hocam daha henüz nasıl evleneceğiz, nasıl geçineceğiz? Bakın sahabe diyor ki Allah'ın Resulü üzerimde Altıma gideyim. izardan başka hiçbir şeyim yok. Yani sahip olduğum dünyaya ait hiçbir şey yok. Ne mutlu o adama. Kıyamette hesaba çekilirken hesaba çekileceği neyi var? Bir tane izarı var. Nereden aldın? Nereden kazandın? Nasıl kazandın? Nerede kullandın? Bir de kendimizi düşünelim. Hesap verecek olduğumuz ne kadar çok şeylere sahibiz. Öyle mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki biraz şeride, sizlere dininden razı olduğunuz bir kimse gelirse kızınızı istemeye velisi olduğunuz kızı istemeye onu diyor evlendirin. Şart ne? Dininden razı olmanız. İnsanların bugün aradığı şartlarda ne var? İşi ne? Mesleği ne? Evi var mı? Diploması var mı? Değil mi? Evet bunlar yani aranacak, sorulacak hususlardan ancak öncelikli şartlardan değil allah Teala diyor kitabında وَنْكِحُ الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ min عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ Ne yapın diyor allah Teala salih olan kölelerinizden erkek ve kadın kölelerinizden olanları ve bekarlarınızı evlendirin. Bekar olanları evlendirin. اِنْ يَكُونُ فُقَرَا Fakir olunlarsa onlar, şayet fakirlerse ne yapar allah Teala? Allah onları ne var? Fazlından, lütfundan zengin ver. Bakın adam, sahabe, adamcağız demiyor ya bizim hiçbir şeyimiz yok şimdi biz nasıl isteyeceğiz bu kızı? Aleyhisselatü Vesselam sizlerden kim diyor evliliğe gücü getirebiliyorsa evlensin yoksa oruç tutsun diyor. Kadın gelmiş evlenmek istiyor bu daha ben de istiyorum diyor. Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ben evlendim. Diyor Celal Resulullah selamsız ve latman min hadid git diyor bir tane demirden de olsa bir halka bul getir. Yani senin nikahını kıyalım bu mehir olarak. Bunu mehir şey yapalım. Demirden bir halka getir. Faltemese felem yecid şey Gidiyor dolaşıyor, geziyor dolaşıyor. Hiç bulamıyor yani. Yok. Demirden o kadar değersiz bir halka yüzük onu dahi bulamıyor. Takala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hal ma'ake min el-Kur'an şey?" Diyor ki, ezberinde bildiğin Kur'an'dan bir sure, bir şey var mı? Diyor ki, Naam, suratu keza ve keza, suratu keza. Şu falanca sure, falanca sure, falanca sureyi biliyorum ey Allah'ın Resulü. Diyor, diyor ki, Aleyhisselam vesselam, Zavveçtukeha bimâ minel Kur'an. Senin diyor bu ezberlediğin Kur'an'a karşılık, bunları o kadına öğretmene karşılık, mehir olarak. Senin diyor bu kadınla ne yaptım? Nikahladım, evlendirdim diyor. Demek ki Kur'an, Böyle bir şey. Hanımını, hanımına mehir olarak öğretebileceğin, öğretme şartıyla alabileceğin, hanımın alabileceğin bir şey Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim, güzel Rabbimizin çok değerli bir kelamı. Ona gereken önemi vermemiz gerekiyor. Tarık suresindeyiz. وَالسَّمَاءِ وَالتَّارِقِ Allah-u Teala bu surede semaya, ne demek sema? Gök, yani yukarıda olan her şeye sema deniyor. Mesela Allah Teala diyor ki bulutlardan yağmur indirdiklerken semadan diyor. Buluta da ne denebilir? Sema denebilir, gök denebilir. Buradaki sema yani bütün semalar. O sema va tarık, tarık gelen demek, çıkıp gelmek. Çıkıp gelene yemin olsun diyor Allah Teala. Bu sureye bunun için tarık suresi denmiş. İçinde bu ifade olduğu için tarık ifadesi. Allah Teala geçen hafta da söyledik, daha önceki haftalarda da tekrar ettik. Mahlukatından dilediğinin ismiyle yemin edebilir. Ama biz beşer olarak, biz insanlar olarak, müminler olarak, Müslüman olarak ancak Allah'ın adıyla yemin ederiz. Mankana kana halifen diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam Vesselam Fel yahlif billah veya Kim yemin edecekse eğer Allah'ın adıyla yemin etsin ya da sussun. Yani ekmeğin üzerine yemek yemin edenler mi dersin? Çoluğunun çocuğun üzerine yemin edenler mi dersin? Bunlar için hayırlı olan susmaları. Çünkü bu şirk. "Vem a'dirakum et-tarık?" diyor ki Allah Teala. Tarığın ne olduğunu sen ne bileceksin? Nedir Tarık? Sonra açıklıyor. "En-necmü's-sâkib." En-necm nedir? En-necm yıldız. es delip geçen bir yıldızdır. İbn Abbas diyor ki tefsirde yani parıldayan, aydınlatan bir yıldız. Allah Teala biliyorsunuz yıldızları birçok şey için yaratmış. Birçok faydeleri var. Mesela bunlardan bir tanesi "ve bin-necmi Allah Teala yıldızları insanların yol bulmaları için bir ne olarak işaret olarak yaratmıştır. Şimdi biz bilmiyoruz. Hangi yıldız hangi yerden çıkar? Nereden doğar? Nasıl gelir? Değil mi? Ama eskiden insanlar yıldızlara göre ne yapıyorlardı? hareket ediyorlar. Şimdi bugün size tem ki, yolculuktasınız. Buradan kararyenize gidiyorsun, mesela Turgus. Arabadasın, Ramazandasın. İmsak girdi mi girmedi mi, içebilir miyiz, yiyebilir miyiz? Neye göre anlayacaksın? Neye göre bakacaksın? Göre bakacaksın. Güneşin doğduğu, fecrin doğduğu yere bakacaksın. Fecr nereden doğar? Doğudan doğar. Nasıl anlayacaksın? Eğer bilmiyorsan yanında telefonun da yoksa, programında yoksa bakacaksın böyle saf saf. Doğuda böyle. Güneşin doğduğu yerde önce fecirden önce bir yıldız böyle. Baktığın zaman doğuya. Sonra orada böyle bir aydınlık oluyor. Hafif bir aydınlık. Her taraf kapkaranlık. Orada bir aydınlık oluyor. İşte o fecir. Fecri sadık. Böyle enlemesine bir fecir, bir parıltı doğuyor. Allah Teala yıldızları hem nişaneler olarak yolda yürüyen yolcuların yol tutmaları için yaratmış hem de ve laqad zeyyenna sema'ed dunya bi masabiha. Bizler diyor Allah Teala dünya semasını süsledik neylerle? Yıldızlar. Kandillerle, yıldızlarla süsledik. Yani gerçekten şöyle bir ormana gidin, bir köye gidin, şehrin ışığından uzak bir bölgeye gidin kafanızı şöyle kaldırdığınız zaman havaya bugün led ışıklar var ya böyle nokta nokta yanıyor. Kafanızda binlerce, milyonlarca yıldız görüyorsunuz. Hepsi böyle yanıyor. İşte Allah Teala bu yıldızlara yahut da özel olan yıldızda yemin ediyor. Bu yeminleri neden ediyor Allah Teala? Neye dikkat çekmek için? Az sonra gelecek olan söylediği söyleyeceği ayete. Yani yeminler geldiği zaman böyle yemin Allah Teala والسماء والطارق سمايا يمين olsun taraka yemin olsun bize bir haber verecek Allah Teala uyanın diyor kendinize gelin bak şimdi size bir haber geliyor size bir haber geliyor dikkat edin işte haber geldi diyor ki Allah Teala in kulun nefsin lama alayha hafiz her nefsin üzerinde her nefsin üzerinde bir ne vardır Koruyucu, gözetleyici vardır. Yazıcı vardır. Yani herkesin yaptıklarını kontrol eden, yazan kayıt altına alan bir ne vardır? Melek vardır. Allah sana bunu haber veriyor. Bakın bize bunu haber vermek için ne yaptı? Göğe yemin etti, yıldızı yemin etti. Sonra haber ne yaptı? Bomba gibi düştü. Kimlere bomba gibi düştü? Kalbi olanlara. Kulağını verenlere düştü. Vay be! Demek ki benimle gezen, benim her söylediğimiz, vema yel fazum in kavulin diyor Allah Teala, vema yel fazum in Hiçbir söz ağzından çıkmasın ki onun. İlla deyir, rakibin, atiit, onu alıp yakalayıp yazan kayıt altına alan olmasın diyor. Yani Turgut'un şu anda göz kapaklarını açıp kapanmasını kayıt altına alan, ağzından çıkan konuşmayı kayıt altına alan neler var? Şey var her şeyini ne yapıyorlar, kaydediyorlar. Kıyamette ne olacak? Allah-u Teala kitabını verecek. Ne diyecek? İkra kitâbeke. Haydi kitabını oku. Oku bakalım. Kefe bi nefsikel yevm. Bugün sana yeter. Aleyke hasîbe. Sana hesap sorucu olarak kim yeter? Kendi nefsin yeter diyor Allah-u Sen. Kendi nefsin sana yetecek. Başka sana gerek yok şahit gerekiyor. Ama ona rağmen allah Teala senin ellerinde konuşturacak, ayaklarını konuşsa her şeyi şahitlik edecekler. allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ خَلَقْنَ ve nalemu ma تُوَسْفِسُ بِهِ nefsuh." Bizler insanı yarattık ve insanın içinden geçenleri dahi insana kendi nefsinin verdiği vesveseyi fısıldığı dahi ne yapıyoruz? Biliyoruz. Şimdi bana bakıp böyle içinden bir şeyler düşünüyor olabiliyorsun. Ben bilmiyorum ne düşünüyorsun. Aklımdan geçenlere bilemem. Ama allah Teala buradaki herkesin kalbinden o geçen, aklından geçen her şeyi dahi ne yapıyor? Biliyor. Yani şunun elbise almak için soyunma odasına giriyorsunuz. Kimsenin görmediğini zannediyorsunuz. Bütün dünya sizi diyor. Kendinizi öyle istedin arkadaşlar. Bu dünyada kendinizi öyle istedin. Her şeyiniz ulu orta aslında. Biliniyor. Kim tarafından? Melekler tarafından mı, allah Teala tarafından. Gizli kalmayacak. Hepsi bunların hepsi ne yapılacak? Önünüze açılmış bir kitap olarak konulacak. Kitabınızı diyor, o, o gün kitabını açık olarak alır diyor insan Kuran-ı Kerim'de. Kitap açık yani zahmet bile yok. Kıyamette açayım da bulayım yok. Kitabın önünde apaçık bir şekilde ne olacak? Konulacak. Ne diyor Allah-u Teala ayetin devamında? فَالْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِنْ مَخُلِقِ İnsan neden yaratıldığına hangi şeyden yaratıldığına bir baksın şöyle bir bak böyle tertemiz gözüktüğün böyle aynanın karşısına baktığın zaman günün tabiriyle kallavik bir tip olduğun sen insan şöyle bir bak aslın senin neyden diyor bir düşün ya seni neden yarattık bu dünyaya nasıl gönderdik geliş serüvenine geliş haline. Bir bak nasıl geldin bu dünyaya. Diyor ki Allah-u Teala min in. sen insan diyor yaratılmıştır. Neyden? Min ma'in. Ne demek? Ma? Su. Basit bir şey ya. Su. Sıvı bir şey. Yani elmas değil, altın değil, değil mi? Bor madeni değil. Su. Sıvı böyle atıyor gidiyor. Değersiz bir şey. Huleka <gülüyor> mimma'in daafik. Daafik demek fışkıran bir sudan. İnsanın menisi erkekten meni ne var? Fışkırır. Sen diyor bu meniden yaratıldın. Bu sudan yaratıldın. Ama böyle sıvıdan değersiz bir sudan yaratılan mimma'in mehin. Başka bir hatta diyor. Değersiz bir su. Yaratılan bu insan Öyle bir hal alabiliyor ki, kalbi ne olabiliyor? Taştan daha sert olabiliyor. Anlamıyor hiçbir şey. Ya sen sıvı, narin bir şeyden yaratılmışsın ama günahlar, fısık, küfür seni ne hale getirebiliyor? Kas katı bir taş haline getirebiliyor. Ya kurucu. Bu su nereden çıkar? allah tabi Teala ki, ya kurucu. Çıkar. Min beyni sulbi Erkeğin sulbünden ve taraib, kadının da tefsir alimleri diyor ki, göğsünden çıkar. Yani bir tefsire göre, erkeğin menisi sulbünden, kadının kişiden nereden çıkar? Taraib, taraib diyorlar, gerdan takılan yer. Buradan çıkıyor yani, insanın bedeninden çıkan bir su. Ardından diyor ki Allah Teala: "İnnehu ala rec'ihi la kadir." Allah Teala insanı tekrardan döndürmeye kadirdir. Yani seni böyle sudan yaratan hel al alal insan einun min et-tehril lem yekun şeyen mezkura. İnsanın üzerine bir vakit gelmiştir ki insan o vakitte zikredilen, anılan kendinden bahse bir yaratık değildir. Şimdi soruyorum size herkesin bir çocuğu var henüz daha ismini bir daha koymadığınız o çocuğunuz ana rahmine düşmeden önce neredeydi? Yoktu değil mi? Şöyle bir kendine bak. Sen annenin rahmine düşmeden önce, babanla annen tanışmadan önce neredeydin? Yoksun ya. Yok. Allah-u Teala bir kadınla bir adamı tanıştırıyor. Birisinin sırtından, sulbünden, birisinin göğsünden bir su çıkıyor. Bunlar birleşiyor. Bir de bakıyorsun ki ana rahmine düşmüşsün. Allah rahmine gelmişsin. Nereden geldin? Nasıl geldin? Sonra seni Allah Teala kemiğe veriyor, ete veriyor, ruhunu veriyor. Dünyaya geliyorsun. Belli bir müddet yaşıyorsun. İmtihan. Bakıyor Allah Teala seni ne yapacak? Senin amellerini ortaya çıkaracak. İmtihan ediyorsun, görür seni. Ardından seni tekrardan kabre, toprağın içine gömüyor. Diyor ki Allah Teala, işte sizi böyle sudan yaratan yaratmanız o kadar kolay ki hele hele göklerin, yerlerin yaratılmasının yanında yaratılışınız sizin çok basit. Onun suyu bunun suyu birleşiyor. Değil mi? Ortaya bir varlık bir insan çıkıyor. İşte bu Allah, sizi böyle yaratan Allah sizi kabirden tekrardan yarat, çıkartmaya, yaratmaya kadirdin. İşte o gün gizli olan şeyler kabirden çıktığınız gün ortaya çıkacak kalplerinizden geçenler, dilinizde, ağzınızda söylediğiniz, işlediğiniz günahlar, her biri önünüze konulacak. Kaçış yok. Kaçamazsınız, kaçamayız. Yani öyle bir aciz varlığız ki, yaratığız ki, öyle unutkanız ki, kendi ellerimizle yaptığımız günahlarımızı bile ne, ne yapıyoruz? Unutuyoruz değil mi? Bunlar 15 yıl önce bir gün işlemişsin, bir şey yapmışsın, Bugün unutmuşsun onu geziyorsun böyle saf saf yarın öbür gün tövbe etmediysen pişman olmadıysan karşısına çıkacak bu o göreceksin ya yawme tublas-sarayz fema lehu min kuvvetin o gün insana bir güç verilmez insanın kendi kendine Yetecek gücü yoktur. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ahkaf suresinde ben bilmiyorum bana ve size ne yapılacağını. Ben diyor bilmiyorum bana ve size ne yapılacağını. Yani o gün çok çetin bir gün kıyamet günü. İnsanın kendi kendine gücü yok. Ula na asir yardımcı da olamaz insan başkasına. Allah Teala diyor ki Fala ansab lehum. Kıyamet gününde insanlar arasında bir mezhep, akrabalık yok artık. Bitmiş. Ana, baba, çoluk, çocuk, evlat yok. <gülüyor> Birbirlerini sorup araştırmazlar dahi diyor. Niye araştıracağım başıma böyle alacağım? Beni görecek, hatırlayacak. Alacağı vardır, vereceği vardır. Kaçıyor herkes. <gülüyor> Şimdi Allah sana bir daha yemin ediyor. Yağmurla gelen göğe yemin olsun, and olsun Bakıyorsunuz, yani her biri birer mucize arkadaşlar, birer ayet, birer mucize. Kafanı kaldırıyorsun, gök denen bir şey var böyle. Tutsan tutamıyorsun, yakalasan yakalayamıyorsun. Rengi var mı, kokusu var mı, yok. Acayip bir şey. İçinden pata küte, pata küte bir şeyler dökülüyor, su. Onundan toprak böyle ne olmaya başlıyor? Yeşermeye başlıyor. Bir şeyler çıkıyor toprağın içinden böyle. Her biri anlayana mucize. Diyor allah Teala, işte böyle olan semaya, göğe yemin olsun. Vel ardi zâti s çatlayan toprağa, çatlayarak içinden ne çıkan? Bitkiler, meyveler çıkan toprağa yemin olsun. Çok büyük bir nimet. Ya kupkuru bitkiyi, kupkuru tohumu, tohumu toprağa bırakıyorsunuz, ölü tohum. Değil mi? Belli bir süre sonra yemyeşin çıkıyor size. Diyor ki Allah buna emin olsun. İşte nasıl ki bu gökten inen yağmur ölü toprağı diriltiyorsa onun ona hayat veriyorsa Allah-u Teala diyor ki innehu le fasl bu Kur'an-ı Kerim de nedir? Hakkı bağatıldan ayıran bir sözdür allah Teala yağmur getiren göğe yemin etti. Çatlayan toprağa yemin etti. Ardından bize yine haber veriyor. Diyor ki bu Kur'an ayır edici bir sözdür. allah Teala bu kitapla hakkı batıldan ayırır. Mümini kafirden ayırır. Değil mi? İtaatkârı isyankârdan ayırır. وَمَا bil بِالْهَزِلِ Diyor ki allah Teala bu oyun, eğlence, şaka olan bir söz değil. Ciddi olun. Kendinize gelin. allah Teala'nın kelamına ne yapın? Gereken önemi verin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığında Kur'an-ı Kerim okurken göğsünden nasıl bir ses çıkıyordu? Kaynağı... Tencerenin, kaynayan tencerenin Evde bazen böyle uzun süreli kaynatarak pişirilen bir şey yapıyorlarsa belli bir süre sonra o tencereden nasıl ses çıkar? Öyle bir ses gelir. Diyor ki sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken Kur'an okuduğunda ağlarken göğsünden diyor ne vardı? Öyle bir ses gelirdi. Kaynayan ateşin kaynadığı. Yani bu bir eğlence değil, bu bir oyun değil. Allah'ın kelamı, Allah'ın kitabı. Ne yapıyorsunuz ya Allah'a? İnne mekeedun keeda. Kafirler İslam düşmanları tuzak kuracaklar. Kurmaya devam edecekler diyor. Bu <Sessizlik> Allah diyor ki ben ne tuzak kurarım? Allah-u Teala'nın tuzak kurma neyi vardır? Fiili vardır, sıfatı vardır. Kime? Tuzak kuranlara. Tuzak kuranlara tuzak kurar Allah-u Teala. <Sessizlik> Sen diyor kafirlere mühlet ver. Göreceksin ki onların akıbeti gelecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'den kaçarak çıkıyor. Üç gün mağarada bekliyor. Üç gün. Mekke çalkalanıyor. Diyorlar ki Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin kafasını getirene yüz deve. Ebu Bekir'i getirene yüz deve. Mekke'de herkes çıkmış. Peygamberimiz Ebu Bekir'i arıyor, arıyor. Peygamber ve Ebu Bekir radıyallahu anh neredeler? Mağarada var. Bekliyorlar. Üç gün orada kalmışlar ki biraz olay dinsin ondan sonra yola çıkalım. Meşrikler geliyorlar mağaranın başına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir'in bulunduğu yerin önüne geliyorlar. Ama onları görmüyorlar. Neden? Neden görmüyorlar? Örümcek ve e, kuş kıstası sahih değil. O televizyondaki senaryoda var. Sahih olan kısa, sahih olan olay diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh, şahitli onlardan bir tanesi ayağının ucuna baksaydı, Bizi görürdü diyor. Bakmıyor. allah Teala onların kafalarını ayaklarına yaptırmıyor? indirmiyor O güvercinle o örümcek televizyondaki şener arıyordu. Zahik kaynaklarda Ebu Bekir diyor ki Radıyallahu anh şahit diyor onlardan bir tanesi ayağının ucuna baksaydı bizi görürdü. allah Teala'nın tuzağını görüyor musunuz? Göstermiyor allah Teala. Diyor ki biraz sabret diyor bekle. Allah-u Teala Peygamber'i bekliyor. Mekke'den Medine'ye gidiyor. Ardından Mekke'ye çok kısa bir sürede Mekke'yi fethederek geri dönüyor. Hem de öyle bir fetih ki 8-9 sene sonra öyle bir fetih ki hiç şeye gerek yok. Kavgaya, gürültüye, savaşa gerek yok. Böyle izzetle güçle giriyor Peygamber Aleyhisselatü tasalan Mekke'den içeriye. Kabe'ye geliyor, insanlara diyor ki beni nasıl düşünüyorsunuz? Ne yapacağım size? Diyor ki, sen şerefli bir insansın diyorlar. Şerefli bir insanın oğlusundur. Başlıyorlar acıla. da diyor ki onlara izhebu haydi gidin antumuttolaka serbestsiniz. İnsan arkadaşlar hayatında biraz sabırlı olacak. Bazen böyle sıkıntıya düştüğünde... ...hemen ne istiyor? Sarac. O sıkıntının kafasının... ...kaldırılmasını istiyor. Ama elbette Allah-u Teala kaldıracaktır onu. Bu dünyada... ...ya da sana karşılığını verecektir bir dünyada. Sabır gerekiyor. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...Mekke'den çıktığını... ...çıktığı günü düşünün. 10 sene sonra, 10 sene geçmiş. Hemen yani Ertesi gün allah Teala döndürmüyor onu Mekke'ye. 10 on sene... ...içinde... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi dönüyor. Bu Tarık suresi e, Muaz-ı Cebel biliyorsunuz Peygamber aleyhisselatü vesselamın yanında namazını kılar. Gidermiş bir de kabilesine namaz kıldırır. Uzun okuyor namazda uzun okuyor. Bir tane zat kızıyor. Öfkeleniyor namazdayken bu kadar uzun mu okunur diye. Ayrılıyor namazdan. Kendi başına namazına devam ediyor. Gelip sonra da Peygamberimiz de şikayet ediyor. Peygamberimiz duyunca bunu Muazza diyor ki Cebele, Muazza bin Cebele radıyallahu anh, Efettanun ente ya Sen fitneci misin ey muaz? Niye bu kadar uzun okuyorsun? Şimdi bizim Türkiye'de hadisin bu kadarını alıyorlar. Peki Peygamberimiz Muazza kızmış radıyallahu an. sen fitneci misin demiş. Eee? O zaman inna atayna oku, kulu vallahu ahad oku. Böyle anlıyor bizim cemaat. Peygamberimiz diyor ki Muazza bin Cemel'e, an yekfîke entaqra bissemâi ve târık Ey muaz okuduğun zaman Okuduğun zaman Vessemâi ve târık oku Vesşemsi ve duha oku bunlar oku, namazda şimdi bugün Bunları okusak cemaataya kalkar, bu hadisi belki Delil olarak getirirler Halbuki bu hadis, yani neyin delili ee, Akşam namazında bu sureleri okumak değil yani. Bunlar okunur. Bizim camilerde akşam akşam namazında ne okuyor insanlar? Felaknas, <gülüyor> <gülüyor> İhlas, Kevser, Kafirun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde akşam namazında hangi sureyi okuyor? A'raf suresini okuyor. A'raf suresini okuyor. Res, akşam namazında. Tabi sizler de akşam namazında peygamberimizin bu tavsiyesi üzerine ne yapabilirsiniz? camiye gitmeyip de mazeretiniz varsa gitmediyseniz bunları okuyabilirsiniz. Evet. Subhanakallahumma ve hamdik. Şelan la ilahe illa ente estağfurullah ve tevhü